Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Metin Günal'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler nam Emre Dağtaşoğlu Come Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Talip Özkan'ın Lardu Tambür isimli albümünden Havada Turna Sesi Gelir isimli Kütahya türküsüyle başladık. Hisarlı Ahmet'ten yani Ahmet İnegöllü'den Yücel Paşmakçı derlemiş bu türküyü. Bu haftaki programda Talip Özkan'ın icralarından oluşan bir liste hazırlamak istedim sizlere. Çünkü bildiğiniz üzere Talip Özkan 27 Mayıs'ta aramızdan ayrıldı. Üstadın vefat haberini ben de seyahatte öğrendim ve çok üzüldüm. Geçen hafta şehir dışında olduğundan bir kayıt yayınlanmıştı. O yüzden Talip Özkan'la ilgili olan programı bu hafta yapacağız. Neden onunla ilgili bir program yapma gereği hissettiğimi de kısaca açıklamak istiyorum. Talip Özkan gerçekten Türkiye'de bu son dönemde taz yaratmış olabilen ve halk müziği açısından emekleri göz ardı edilemeyecek çok önemli sanatçılardan birisiydi. Fakat buna rağmen halk müziğine aşina olanlar ve bu müzik tarzını sevenler tarafından bile hakkıyla tanınmıyorlar. tanınmıyor maalesef. Bunu yakın çevremden, arkadaşlarımdan biliyorum. Bu bakımdan Talip Özkan'ı anmak ve onunla ilgili bir program yapmak bir ödev haline geldi benim için. Ayrıca ödev olmasından da ileri bir gönül borcu gibi hissettim bunu. Bu yüzden bu hafta Talip Özkan'ın yorumlarını dinleyeceğiz. Bu arada Türkülerin pardon makamsal yapılarıyla, ölçüleriyle, usulleriyle ilgili malumatları bu hafta aktarmayacağım süreyi iyi kullanabilmek adına. Çünkü bu Türküler'i önceki programlarda dinlediğimizde hepsini ayrıntılı bir biçimde aktarmıştım sizlere. Şimdi sırada yine Talip Özkan'ın Lardu Tambür isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Isparta yöresine ait. Kadir Acar'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Türkü Isparta Zeybe'yi ama daha ziyade Evlerinin Önü Mersin adıyla bilinir. Programın ilk iki türküsü Talip Özkan'ın Tambur'la yaptığı icralar. Bir bağlama üstadı olmasına rağmen Tambur'la ...yaptığı icralarla başlamak istedim ki bu onun başka bir yönünü de gösteriyor çünkü. Önemli olduğunu da düşündüğümden bu iki türküyü programın başında paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi Talip Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Isparta Zeybe'yi diğer adıyla Evlerinin Önü Mersin. Thank mm -hmm. you. Talip Özkan 1939 yılında Denizli'de doğmuş ve ilk orta öğrenimini Acıp lise öğrenimini ise Denizli'de tamamlamış. Talip Özkan'ın halk müziğine yaptığı katkılardan, bağlama çalışındaki hususiyetlerden bahsetmeden önce onun eğitim-öğretim hayatıyla ilgili kısaca bir şeylerden bahsetmek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Talip Özkan'ın bu yönü kendi akranları arasında... ...çok fazla karşılaşmadığımız özellikler taşıyor. Zira o Ankara'da önce Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Fransız Filolojisi bölümüne kaydolmuş. O bölüme devam etmiş. Daha sonraki yıllarda İstanbul'a geldiğinde İstanbul'un Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne kaydolmuş. İlerleyen yıllarda ise Paris'e yerleştiğinde önce müzikoloji sonra da etnomüzikoloji üzerine doktora çalışmaları yapmış... Ve oradaki üniversitede konserlerin yanı sıra, verdiği konserlerin yanı sıra dersler de vermiş. Dolayısıyla Talip Özkan'ın eğitim-öğretim hayatının çok gönlü olduğunu görüyoruz. Bu onun vizyonuna önemli bir katkı yapmış olsa gerek. Ve demin de ifade ettiğim üzere, Talip Özkan'ın halk müziğindeki öneminden bahsetmeden... ...bu yanına dikkat çekmek önem arz ediyor. Çünkü yine demin de söylediğim üzere... Hem halk müziğiyle hem de klasik Türk müziğiyle ilgilenen icracılar arasında e, bu özellikleri haiz çok az e, sanatçı var benim bildiğim kadarıyla. Hiç şüphesiz yok değil ama e, sayıları oldukça az. Örneğin Talip Özkan'ın bu özellikleri bana Cirmu Tanrı Koruru hatırlattı biraz. <gülüyor> bu bakımdan e, Talip Özkan'ın halk müziğiyle sınırlı kalmayıp çok farklı alanlarda da ...çalışmalar yürüttüğünü ve vizyonun ne kadar geniş olduğunu e, görebiliyoruz bu aktardıklarımdan. Şimdi sırada Talip Özkan'ın Yağar Yağmur isimli albümünden bir Denizli Tavas türküsü var. Zabıtçı Mehmet Oral'dan Talip Özkan kendisi derlemiş bu türküyü. Türküde Yağar Yağmur Kirsesine isimli bir e, Yağar Yağmur Kirsesine dizisini, dizisini duyacaksınız... Kirse, yörede omuz anlamına gelen bir kelimeymiş. Bunu da türküden önce sizlerle paylaşmak istedim. Dinleyeceğimiz türkünün ismi de albümle aynı adı taşıyan türkü. Yağar Yağmur. Yer hoş olur efendim Bu çamda kuşlar Bir denem serhoşur Hello. No. Talip Özkan halk müziği için önemli bir isim çünkü birçok türküye kaynaklık etmiş ve yüz civarında türkü de derlemiş. Örneğin kaynaklık ettiği türkülerden bazıları şunlar. Kızılhisar Zeybeği adıyla bilinen Arabaya Taş Koydum isimli türkü. Cemilemin Geçtiği Yollar Meşeli, Garabaş Koyunu Güde Güde Getirdim, Aydın Yöresi'ne ait olan Kadıoğlu Zeybeği ve Topal Oyun Havası bunlardan bazıları. Derlediği birçok türkü arasında günümüzde en çok icra edilen ve bilinenlerden bazıları ise şunlar Al yazmam dalda kaldı, allı gelin taş başını yol eder, bülbül yuvan yıkıldı mı, çiçek halayı, dağların başındayım, hatcam çıkmış gül dalına, hazin hazin eser seher yerleri, kalenin ardındayım, kömür gözüm ateşine düşeli. Bunlar sadece en çok icra edilenler ve bilinenler derlediği yüz kadar türkü arasında. Kaynak kişi ve derlemeci olmasının yanı sıra TRT'de uzun yıllar koro şefi, eğitmen olarak ve müfettiş olarak da görev yapmış Talip Özkan. Bu bakımdan halk müziğine birçok önemli eser kazandırdığını söylemekte yanlış olmasa gerek. Şimdi sırada Aydın yöresinden bir türkü var. Ezgisel olarak dinleyeceğiz Talip Özkan'dan. Hüseyin Doğan'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu Aydın türküsünü, daha doğrusu zeybeğini ve yine Yağar Yağmur isimli albümden dinliyoruz. Koca Arap Zeybeği Nalip halk müziğine yaptığı en büyük hizmetlerden birisi zeybekler konusunda olmuş. Çünkü davul zurna ile icra edilen bazı zeybekleri bağlamaya uygulamış ve birçok zeybeği iyi icra ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda zeybek icrasıyla ilgili de çok kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Zeybekler sanki zeybek tavrını attığımızda ve notalarını tam bastığımızda iyi icra etmişiz gibi düşünebileceğimiz eserler. Ama aslında Zeybek icrası bundan çok çok daha öte ve zor icralardır. Zira velveleli icra edilirler. Hatta eskiden klasik icrasında oynayanın hareketlerine göre velveleler verilirmiş. Dolayısıyla notalarına sadık kalarak ve Zeybek tavrını atarak Zeybekleri icra ettiğimizi söylemek pek mümkün değil. Bunun Doğal seyri içerisinde Velvelelerini iyi verebilmek lazım Dolayısıyla Az önce dinlediğimiz Koca, Koca Arap zeybeği örneğin Zor zeybeklerden birisidir Haydar haydar gibi ya da Topal oyun havası gibi Virtüöz olmayı gerektiren icra etmek için virtüöz olmayı gerektiren Bazı türkülerin yanına Bu gibi zeybekleri de koymak Yanlış olmaz diye düşünüyorum Ve Talip Özkan'ın Zeybekleri icra edişi aslında bir ders niteliği de taşıyabilir e, kanısındayım ben. Naçizane. O bakımdan <gülüyor> Talip Özkan gerçekten dikkate alınması gereken bir sanatçı. Şimdi sırada <gülüyor> Pardon The Dark Fire isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Azerbaycan türküsü var. Fakat türkünün künyesiyle ilgili başka bir e, malumata sahip değilim. E, bu türküyü Talip Özkan'ın demin de itifade ettiğim üzere Dark Fire isimli albümünden dinleyeceğiz. Fakat aynı kaydı Yağar Yağmur isimli albümde de bulabilir meraklı olan dinleyiciler varsa. Bir de bu türküyü dinlemeden önce Talip Özkan'ın türküleri okuyuşuyla ilgili de çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Çünkü hep bağlama icrası üzerinde durulur. Fakat Talip Özkan'ın türküleri okuyuşunda da müthiş bir denge vardır. Özellikle yorumları... Yine ders niteliğinde olması gereken yorumlar çünkü programlarda sık sık vurguladığım gibi türkülerin ya da şarkıların sadece halk müziği için konuşmuyorum burada müzik cümlelerini uzatıp kısaltarak bağırıp çağırarak yorum yaptığını zannedenlere Talip Özkan'ın türkü okuyuşu e, ders alınması gereken nitelikte bu türküde de bunu dikkatli dinlerseniz fark edeceğinizi sanıyorum. Ve çok sevdiğim, severek dinlediğim bir türkü umarım sizler de seversiniz. Girdim yarım bahçesine. <Gülüyor> Thank you.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 Türkiye'de günümüzde bağlama icrasında ön plana çıkan ve kendi tarzını geliştirmiş olan önemli sanatçılar var. Fakat bunlar arasında gelenekten aldığı unsurları kendi yeteneğiyle besleyerek muhteşem bir tavır ortaya koyan Neşet Ertaş'ı üstadımızı bir tarafa koyarsak özellikle Mehmet Erenler ve Talip Özkan'ın bağlama çalış teknikleri ve ortaya koydukları tavırlar çok önemli diye düşünüyorum naçizane. Çünkü 100 kişi bağlamayla açış yapsa hangisinin Mehmet Erenler olduğunu halk müziğine sadece aşina olan dinleyiciler bile anlayabilirler lezzetinden, kalitesinden. Tıpkı bunun gibi Talip Özkan da yüzlerce bağlama sanatçısı arasından icrasıyla seçilebilecek bir sanatçı. Bağlama icrasındaki hususiyetlere gelecek olursak Talip Özkan'ın seri parmak hareketlerini çok iyi kullandığı Ve tarama tezeneleri hem çok temiz hem de yerli yerinde türkülere yerleştirdiğini görüyoruz. Bunun dışında dinlediğimiz türkülerde fark etmiş olacağınız üzere çok renkli bir icrası var Talip Özkan'ın. Yani tek tel üzerinden bir icra değil ayrıca bağlama düzeninin handikaplarını da içermiyor icrası. Çok renkli ve temiz bir icrası var. Talip Özkan'ın icrasında öne çıkan başka hususlardan biri bir dinleyici olarak benim e, tespit edebildiğim kadarıyla şu ki örneğin bir Azeri türküsünü çalarken sadece Azeri tavrının tezenelerine bağlı kalmayıp kendi üslubuyla yarattığı yenilikleri de bu tezeneler arasına e, katabiliyor ve bunu türküyü tavrı hırpalamadan beceriyor ki en önemli nokta bu diye düşünüyorum naçizane. Talip Özkan'ın dolayısıyla bu 3-4 özelliği bağlamada sivrilmesini ve kendi üslubunu yaratmasını sağlamış diyebiliriz. Aslında daha bilimsel şeyler söyleyebilmek isterdim fakat Talip Özkan üzerine yapılmış hiçbir çalışma bilmiyorum. Doktora ya da yüksek lisans tezleri varsa onlar da bizim gibi amatörlere ulaşmıyor maalesef. Ama umarım ilerleyen dönemlerde bu icrayı daha iyi analiz eden, ...çalışmalar yapılır. Şimdi sırada Talip Özkan'ın... ...Yine Yağar Yağmur isimli albümünden... ...bir Çankırı türküsü dinleyeceğiz. Dobi Ahmet Altuner'den... ...Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bu Çankırı'nın... ...sohbet gecelerinde icra edilen... ...bir türkü. Halil Bedi Yönetken'in Derleme Notları... ...isimli kitabında... ...Çankırı iline ait olan bölümde... ...türküyle ilgili malumat bulabilir... ...merak eden dinleyiciler varsa... Şimdi Talip Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Mahimi gördüm düşümde. Talip Özkan'ın bağlama icrasındaki önemli yanlardan birisi de ara sazlardaki boşlukları kendine has ezgiler ve süslemelerle e, doldurması. Ki halk müziğinde türküler icra edilirken bu boşlukların çok e, bilinen figürlerle doldurulduğunu görüyoruz. Fakat Talip Özkan gibi üstadlar bu boşlukları o klasik e, tezene vuruşlarını kullanmadan yeni icralar ve buluşlarla çok güzel besliyorlar. Bu da onların icrasına bir renk katıyor. Ayrıca kendi kişiliklerini daha iyi icralarında fark etmemizi sağlıyor. Şimdi sırada yine Yağır Yağmur isimli albümden bir Erzurum türküsü var. Aşık Yaşar Reyhani'den Talip Özkan kendisi derlemiş bu türküyü. Ve Talip Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Kömür gözlüm ateşine düşeli. Kuzumda bir yanlışlık olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Ama Türkiye Lar Vivando Talip Özkan isimli albümden sizlere Talip Özkan'ın icrasından Topal Oyun Havasını da dinletmek istiyordum. Fakat süremiz kalmadığı için bu yoruma yer veremeyeceğiz. Fakat meraklı olan dinleyiciler varsa Talip Özkan'ın icrasını daha iyi kavramak, anlamak için o ezgiyi de dinleyebilirler. Şimdi ise Mysteries of Turkey isimli albümden bir semah dinleyeceğiz. Bu semahın künyesiyle ilgili bir malumata ulaşamadım maalesef. Fakat hem sözlerinden hem de müzikal yapısından öyle anlaşılıyor ki Ege ya da Akdeniz yöresinden derlenmiş bir semah olsa gerek bu. Ve son dinlediğimiz türkülerden şu sonuca da varabiliriz ki Talip Özkan sadece Zeybek icrasında önemli bir isim değil. Farklı yöreleri ve aynı zamanda semahları da kendi üslubuyla icra eden bir sanatçı. Dinleyeceğimiz bu semahın adı Gel Cana'nın Benden Bizar Eyleme. Böylece bu haftada programın sonuna geldik. Ben Talip Özkan'a, önemli üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve umarım Talip Öskan üzerine yapılan çalışmalar olur, bilimsel kriterlere uyan çalışmalar. Bu haftaki destekçimiz ise Metin Günalmış. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey'e. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Al dilden dile titreşimler Azelya Andesuna Emre Dağtaşoğlu Desteği için açık radyo dinleyicisi Metin Günal'a teşekkür ederiz.